Onlar öyle kimselerdir ki halk kendilerine insanlar size karşı ordu toplamışlar onlardan korkun dediklerinde bu söz onların imanını artırdı ve Allah bize yeter o ne güzel vekildir dediler.